1319 numaralı konu, Ebu Musa el-Eşari'nin öğüdü, Ebu Musa Kur'an okuyanları bir araya getirdi, yüze yakındılar, Kur'an'ı tazim ederek, bu Kur'an sizin için ecirdir ve aynı zamanda boynunuza büyüktür, Kur'an'a tabi olunuz, sakın Kur'an sizin peşinizde koşmasın, kim Kur'an'a tabi olursa Kur'an onu cennet bahçelerine indirir, Kur'an kimin peşinde koşarsa onun ensesine basar, onu yüzüstü cehenneme atar, dedi.